Şöyle bir sınırlama yapmak istiyorum. Öncelikle ben bir Aristoteles uzmanı değilim. Yani Aristoteles'in çalışmaları üzerinde yıllarca işte kafa yormuş, yıllarca emek vermiş ve birçok eser vermiş çok değerli hocalarımız var. Dolayısıyla bu alanda çok böyle kibirli davranmak ve ahkam kesmek istemem. Bu yüzden böyle bir sınırlama yapayım. Yani ne antik çağ felsefesi üzerine ne Aristoteles üzerine bir Uzmanları yok ve tabii aklınıza şöyle bir soru gelebilir yani peki poetika'yı e, neden tercih ettim çünkü e, sebebi şu e, yüksek lisans çalışmalarım esnasında tragedialerle karşılaşma fırsatı buldum ve tabii otomatikman bir poetika e, okuması yaptım ve bu bağlamda da bir yüksek lisans tezi hazırladım. E, Konuşmamı daha çok tabi bu çerçevede gerçekleştireceğim ama birazcık daha tabi güncel tartışmalara da değinmeye gayret edeceğim. Bu bağlamda konuşmamın iki bölümü var. İlk bölümde Aristoteles Poetika'da bize ne anlatıyor? Son derece betimsel bir takım argümanlar ve sorular üzerinden yürüyeceğim bir bölüm olacak. İkinci bölümde Yunan tragedyalarının doğasını size birazcık açmaya gayret edeceğim. Dolayısıyla trajik bilinç dediğimiz bilinç ne tür bir bilinç? Bunu biraz göstermek çalışacağım. Ve bugün <gülüyor> özellikle ahlak ve politika felsefesi bağlamında tragedyalarla ilgili ne tür sorular var? Ne tür e, tragedyalara yaklaşımlar geliştiriyor? Bunu birazcık e, açacağım ve konuşmamı sonlandıracağım. Sonra da zaten soru-cevap kısmında daha da açabiliriz. Şimdi şöyle hemen bir giriş yapalım. Bir kere Aristoteles genel bir yani Poetika eserinde genel bir Poetika ile değil de daha çok şiir sanatı ve özelde tragede ile uğraşıyor. Şimdi tabi ama sanat eserlerine dair bir belirlemeyle başlıyor kitap. İlk argümanı şu Aristoteles'in. Destan ve tragedi, ayrıca komedya ve ditrambos sanatı. Ditrambos bir tür korolar tarafından okunan ilahiler. Dionysos ve şarabı övmek amacıyla okunuyor. Flüt ve kitara sanatının büyük bir bölümü taklittir. Mimesi. Şimdi bu tabi argüman özellikle e, çok uzun yıllara dayalı bir sanat felsefesi okuması. Yani bir taklit üzerinden, bir mimetik teori üzerinden okuma. E, ve zaten bu yaklaşımı biz Platon'dan aşinayız değil mi? Yani Platon'da işte hep taklidin taklidi olanı e, söylene gelir, bilinir. Ama tabii e, Platon'da da bence tartışmalı yani. Bütün sanat alanlarını böyle aynı torbaya yerleştirmiyor Platon. Makamları ayırdığı bir takım Belirlemeler yapıyor. Bazı makamları olumluyor, bazı makamları olumlamıyor. Dolayısıyla bütünüyle aslında bence sanatı bir olumsuzlaması ya da sanatçıların olumsuzlaması gibi bir şey söz konusu değil. Bunu zaten Özlem Hoca ile birlikte derlediğimiz bu yargıya felsefeyle bakmak kitabında Metin Bey estetikle ilgili yazısında zaten açık olarak Platon'la ilgili bölümde aktarıyor bize. Şimdi ama Platon'da da bir taklit tabi. Aristoteles'te de bu gelenek devam ediyor. Şöyle bir soruyla gidelim. Peki bu sanatlar birbirinden nasıl ayrılır? Yani bu sanatların ortaklaştığı yer hepsi bir taklit ama bunlar birbirinden nasıl ayrılıyor? Aristoteles diyor ki bunlar birbirinden üç şekilde ayırt edilebilir. İlk olarak... Nesneler bakımından, yani taklit ettikleri nesneler bakımından sanat eserleri birbirinden ayrılır. Burada söylediği şey şu, diyor ki taklit edenler eyleyenleri taklit eder. E burada da zorunlu olarak soylu ve bayağı gibi bir ayrım yapmak durumundayız. Çünkü son noktada Aristoteles için eylem denilen alan karakterle ilgilidir. Karakter de erdem ve erdemsizlikle belirlenir. Dolayısıyla bu türden ayrılıkları biz her sanat çalışmasında görebiliriz. Yani e, kimi ozanlar daha iyi, daha soylu karakterleri taklit ederken, e, kimi ozanlar normalden daha aşağı karakterleri, daha kötü karakterleri taklit eder. Ve örneğin Aristoteles için tragedya ve komedi arasındaki ayrımı da belirleyen şey budur. Yani tragediyalar daha soylu olan karakterleri taklit etme eğilimindedirler. Komedi ise daha düşük olan <gülüyor> karakterleri taklit etme eğilimindedirler. Yani gülünç olanı taklit ederler ve gülünç olan da soylu olmayanın bir kısmıdır, diyor Aristoteles. Yani ilk taklidi, ilk ayırdığı şey nesneler. İkinci olarak taklit etmede kullanılan araçlar bakımından sanat eserleri. Yani burada işte ee, örneğin resim yapmakla, renklerle ya da figürlerle çalışmakla, seslerle çalışmak arasında bir takım farklar Yani hangi araçları kullandığınıza göre e, orada farklı bir sanat eseri ortaya çıkıyor. Üçüncü ayrılır, yani hangi noktada gene taklit ayrılır? Burada da taklit tarzları bakımından diyor Aristoteles. Yani ilk olarak nesneler, sonra araçlar, sonra da tarzlar. Söylediği şey şu. Aynı taklit araçlarıyla aynı nesneler farklı şekilde taklit edilebilirler. Örneğin diyor yine, kimi zaman bir anlatı yoluyla konu betimlenir, kimi zaman da taklit edilenlerin hepsi eğlerken ya da etkinlik içindeyken sanat eseri yaratılır. Dediği şey bu. Şimdi dolayısıyla bu şu demek, yani bir aslında göreli değerlendirme yapma olanağımız ortaya çıkıyor. Örneğin Sofokles belli bir açıdan Homeros'a benzerken başka bir açıdan Örneğin Aristophanes'e gibi böyle bir farklı bir perspektif ortaya. Peki şiir sanatının ya da genel olarak sanatın kökeninde ne var? Yani bu aslında şöyle bir soru. Üçüncü soru bu. Eğer sanat bir taklitse taklidin kökeninde ne vardır? Üçüncü soru bu. Burada da Aristoteles'in verdiği yanı, hemen onun teleoloji ilkesini ve insan doğasıyla ya da genel olarak işte o Ergon'la kurduğu ilişkiyi düşünürsek iki nedeni var. Burada yani köken dediğimiz zaman tabii bir neden belirlemesi yapmak durumunda. Hemen o ilk nedenler, ilk ilkeler metafiziğini anımsarsak. Ve ikisi de doğal neden Aristoteles'in. Yani bir tür sanat yaratımının kökeninde iki neden var ve ikisi de doğal neden. Bunlardan ilki taklit etme arzusu tüm insanlarda mevcuttur. İnsanlar ilk bilgileri öğrenme yoluyla yani bir şekilde taklit ederek öğrenme yoluyla edinirler. Açıkçası enteresan yani ben bu işte argümanları sorguluyordun. Ee, Bilenler bilir, bir 5,5 aylık bir kızım var. Aristoteles haklı. Yani gerçekten de e, taklit yoluyla öğrenme eğilimindeler. Bunu söyleyelim. Ee, i̇kinci olarak da, burada tabii hemen aklımıza şey gelebilir, değil mi? Yani metafizin ilk açılış cümlesi. Bütün insanlar doğal olarak bilmeye arzular. Ve bunun aslında kanıtı da duyumlarımızdan aldığımız özellikle görme duyusunu. İkinci neden yani ilk olarak işte bu öğrenmeyle, bilgi edinmeyle ilişkilendiriyor takdiri. İkinci olarak da bütün taklit ürünleri karşısında duyulan hoşlanma diyor. Yani bütün ürünler bütün sanat eserleri karşısında bir haz alma eğilimi var insanın. Bu insan için karakteristik bir durum. Yani şöyle diyebiliriz, örneğin e, cesedin kendisine kimse e, bakamaz ya da bakmaktan hoşlanmaz. Ama e, bunun bir şekilde sanat eseri yoluyla aktarımından bir resme baktığınız zaman oradan çok farklı bir e, haz alabilirsiniz. Şimdi burada tabi bu kısmı okuduğum zaman aklıma benim hemen Marx geliyor. Marx 1844 el yazmalarında şöyle söylüyor: İnsan bütün türlerin ölçülerine göre üretir. Ve nesnenin kendi içinde yatan ölçüsünü nasıl uygulayacağını bilir. Dolayısıyla insan aynı zamanda Güzelliğin kurallarına göre yaratabilir diyor Marx. Yani bunu yapabilen tek varlık Marx'a göre insan. O emek analizini, yabancılaşmış emek analizini yaptığı bölümde Marx böyle bir açılım yapıyor. Şimdi devam edelim dördüncü sorumuz. Şiir sanatı nasıl olgunlaşmış? Şiir sanatı nasıl olgunlaşmıştır? Diyor ki gene teleoloji düşüncesini berekselliği düşünürsek insanda diyor taklit eğilimi, harmoni ve ritim doğal olarak bulunur. Aristoteles bunların doğal olarak bulunurdu. Ama bazılarında diyor bunlara karşı yetenek daha fazladır. Bazı insan. Dolayısıyla kimin yeteneği daha fazlaysa yavaş yavaş doğaçlamalar yoluyla bu yetenek geliştirilmeye, yani bir kapasite olarak var. Bunlar geliştirilmeye başlıyor. Ve bir süre sonra da ozanların kişisel karakterlerine göre şiir sanatı türlere ayrılmaya başlıyor. Kimi ozanlar? Biraz önce de söylediğim gibi soylu ve iyi karakterleri. Dolayısıyla iyi eylemleri bir şekilde taklit ediyorlar. de Sıradan ozanlar ise kötülerin eylemlerini taklit ediyor. Buradan da işte bir takım çatallanmalar ortaya çıkıyor. İşte tragedya, soylu iyi eylemleri taklit edenleri devam ettiren doğaçlamanın devamında ortaya çıkıyor. Daha kötü karakterler ya da daha soylu olmayan, daha soylu karakterler bir şekilde taklit eden ekip de başka türden bir sanat alanı inşa ediyor. Demek ki Tragedyalar, Aristoteles'e göre, başlangıçta doğaçlamalardan doğmuşlar. Ve gelişerek de kendi doğalarını kazanmışlar. Burada işte açıklamalar yapar. Örneğin, işte Eskilos, e, Tragedya yazar. İşte oyuncuların sayısını arttırıyor. İşte ne yapıyor? E, koronun işlevini azaltıyor. E, diyaloğu ön plana çıkan. Sofocles, işte oyuncuları 3'e çıkartıyor ve sahne tasarımı geliştiriyor böyle bir takım ayrıntılar sunuyor bizler yani zamanla tragediya kendi özünü açığa çıkarmaya ve kendi eleini bir şekilde gerçekleştirmeye başlıyor ozanlar aracılığıyla şimdi tabii burada özellikle tragediyenin en çok yakın durduğu alan ya yani daha doğrusu öyle destan Peki bu ikisi nasıl birbirinden ayrılır? Diyor ki ikisi de benzerdir, ikisi de ölçülü sözlerle, soylu kişileri taklit ederler. Fakat destan bir anlatıdır. Dolayısıyla buradan hemen şöyle bir noktaya doğru gideceğiz. Tragedia demek ki bir anlatı değil. İkinci olarak destanın bir şekilde... Uzunluğu, tragedyanın uzunluğundan daha farklı. Yani destanın bir şekilde uzunluğun hesaplanamıyor. Belli bir zaman diliminde olan biten olayı anlatmıyor bize. Ama tragedyan, mümkün olabildiğince diyor Aristoteles, güneşin tek bir dönüş süresiyle sınırlıdır. Destanda ise zaman bakımından bir belirlenme yoktur. Buradan çıkardığı şey şu: trage Tragedya destanın bir üst modelidir, üst biçimidir. Yani iyi ve kötü tragediyi ayırt edebilen bir filozof, destanlar içinde böyle bir ayrım yapabilir. Çünkü tragediya bir üst model olarak, biçim olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi beşinci. Argümana gelelim. Tragedi tanımlamaya başlıyor artık Aristoteles. Şimdi tragedya'nın tanımı ne? Bir kere tragedya biraz önce ısrarla özetledim. Soylu olarak. İkinci olarak tamamlanmış olmak durumunda destanla karşılaştırdık biraz önce. Tamamlanmış bir eylem olmak. Durumunda. Üçüncü olarak da. Belirli bir uzunluğu olan eylemi. Yani belirli bir birliği bütünlüğü olacak kendi içinde. Yalnız bu birlik de şöyle bir birlik değil. Yani örneğin benim doğumundan itibaren arka arkaya yaptıklarımı sınalladığımız zaman bir birlik olur ama böyle bir birliği kastetmiyor. Tragediye içine. <gülüyor> Parça bütün ilişkisi birbirini tamamlayacak diyor. Yani parçalar öyle parçalar olacak ki Birini aradan çıkardığımız zaman bütünlük bozulmak durumunda kalacak. Yani birbirini tamamlayıcı parçalar olacak ve bütün parça ilişkisinin bu noktada önemini vurguluyoruz. Ve en önemli, en kritik noktaya geldik. Tragedya eylemleri taklit eder. Bunu bir anlatı aracılığıyla yapmaz. En önemli nokta. Uyandırdığı acıma ve korku aracılığı bu tür duyguların arınmasını sağlayan. Yani tragedya, izleyicisinde bir korku acıma duygusu uyandıracak ve bir arınma, bir katarsis misafir. <gülüyor> birazdan açacağım onu. Tartışma şu. Bu katarsis etik bir çerçevesi var. Yoksa sadece estetik bir amacımız. Bir başka özelliği tragedyanın tanımında zenginleştirilmiş bir dil kullanır. Yani ritim kullanır, armoni kullanır, ezgi içerir ve bunları farklı şekillerde kullanır. Yani kimi zaman ezgi kullanır, kimi zaman işte ritimi ona göre ayarlar, harmoniyi ona göre ayarlar, diyor Aristoteles. Şimdi, eylemin takvidi olması ne demek? Demek ki Aristoteles için tragedya öyküyü iyi kurmak. Yani, iyi bir tragedya olabilmesi için, tercih edilebilir bir tragedya olabilmesi için öykünün, yani kurgunun iyi bir şekilde, sağlam bir şekilde kurulması lazım. Şimdi, yani gelişi güzel bir kurgu olamaz mı? Gelişi güzel bir öykü olamaz. Başlangıcı, ortası ve sonu olmak kurgu, öykü. Ve belirli bir bütünlüğü ve belirli bir birlikteliği sağlamak. Şimdi şunu söyleyebiliriz. O halde tragediya eylemlerin ve bir anlamda yaşamın, hayatın taklidi. Yani öykünün kendisi. Gerçekçi olmak. Bakın. Gerçek demiyorum. Gerçekçi olmak. Çünkü gerçeği aktardığınız zaman siz tarih yapmaya yönelebilirsiniz. Ve o ünlü ifadesinde Aristoteles şöyle der. Tarih tek tekleri anlatır. Şiir ise geneli yani tümeli bize der. O ünlü teoriya, historia ayrımı işte Doğan Özlem Hoca da sürekli hermötik bakışını buradan kurar. Yani bir tür tragediyanın teoriyle ve tümelle bağlantısı var. Şunu biliyoruz biz değil mi? Yani e, genel olarak antik Yunan düşüncesinde, felsefesinde e, bir şekilde doksa ve gündelik hayatın parçası olan bilginin kendisi yani tek teklerin bilgisinin kendisi çok da sahip çıkılan bir bilgi türü değil. Hep daha tümen, daha epistemeye yönelik bir perspektif vardır. Tabii ki farklı böyle e, Perspektifler var yani Platon'la Aristoteles bu alanda aynı şeyi söylemiyor ama... ...yine de temelde e, bilgi nedenlerin bilgisidir. tümelin bilgisidir. Gerçek <gülüyor> Şimdi gerçekten olmuş olanı değil <gülüyor> demek ki... ...ama gerçekçi olanı bize hatta durumda. Yani bunu birazcık daha felsefi bir terimle şöyle diyebiliriz. E, olasılık ya da zorunluluk dahilinde... Olanaklı. Olması muhtemel olanı. Tragedya. Öykü, tragedyanın temeli canı durumunda. Canı gibi. Ruhu gibi. Şimdi tabii öyküyü ne güzelleştirir. Devam ediyoruz. Bitti mi burada? Bitmedi. Yani tamamlanmış olacak, soylu olacak, tamam, birliği olacak, bütünlüğü olacak. Ama bunlar yeterli değil. Diyor ki, öyküyü sağlamlaştıran da iki unsur var. Gene kritik noktaya geldik. Baht dönüşleri yani bir tür olan bitenin tam tersi yönünde bir sürece geliniz. yani mutluluktan mutsuzluğa ya da mutsuzluktan mutluluğa geçiş. Tabi, mutsuzluktan mutluluğa geçiş olursa bu trak olmaz. Yani bir tür mutluluktan mutsuzluğa gitmek <gülüyor> lazım. İkinci olarak tanınma dediği şey, tanınma aslında gerçekle hakikatle karşılaşmak. Ve diyor ki Aristoteles, bu ikisi aynı anda bir arada olursa trajedi tadından yenmez. Harika bir düğüm olur o. Ve şunu söylüyor: bu ikisinin bir aradalığını bize öykü verir. Olaylar e, bir. Şimdi bir örnekle yani tanınma dediğimiz şey. Ben şimdi İlmaz Güney'in filmlerini severim. Onun da böyle bir e, patronun hizmetinde olduğu baba figüründe bir e, filmi vardır. İşte e, patron oğlu e, işte cinayete karışır, hapse girecektir. Patron der ki, Yılmaz Güney'e sen gir. Aa. İşte o sırada da bir oğlu bir kızı vardır. Girer bir içeri, işte 20-25 yıldır Tabii patron bu sürede e, ölür ve patronun o kötü oğlu, kötü karakteri, Hiçbir şekilde Yılmaz Güney'e hapishalmaya yardım etmez. İşte kızına tecavüz eder filan böyle giderik yani. Ama tabii Yılmaz Güney bebek bırakmış. Tanımıyor da. Filmin sonunda bir anda bir vücudundaki bir izden tanıyor. Kızın. Dolayısıyla yani tanınma dediğimiz şey böyle bir şey. Yani. Farklı sembollerden bir tanınma olabilir ama Aristoteles diyor ki tercihim benim bu değil. Olayın öykünün kendisinden çıkacak Yani bir iz gördüğünüzde tanımlı olursa o çok etki uyandırmaz. Yani olayların kendisinden doğuruna Şimdi işte böylesi bir tanınma ve bah dönüşünün bir arada olması acıma ve korku duygusunu uyandıran temel faktörü. Dolayısıyla öykünün üçüncü öyesi de bir duygusal etki. Evet. Yani, o halde temelde tragediyen, seyircide böyle duygular uyandıran eylemlerin taklitidir. Genel olarak böyle bir belirleme yapıyoruz. Yani tamamlanmış sadece tamamlanmış bir eylem değil, korkutan ve acıma uyandıran olayları konu edilmesi. Bir hayret duygusu yaratacak. Öyle ki yani bir olayla karşılaşacaksınız bizlerken tesadüf gibi ama arkasında da sanki gizli bir neden varmış yani şöyle diyelim birisine zarar verdiniz öldürdünüz onu onun da büstü yapıldı üstünü böyle seyrederken bir anda büst düşüyor altında kalıyorsunuz böyleyiz yani bir tesadüf gibi ama aynı zamanda tesadüfte olamaz böyle bir Gelgitli bir süreç inşa Yani bir rastlantısallığı kuracak ama bir nedeni ve amacı varmış gibi de görür. Şimdi, öyküler bağlanırken ne amaçlanıyor? Yani tragedyanın temel fonksiyonu ne? Şimdi madem iyi, güzel tragedya, bir şekilde o baht dönüşleri ve tanınma bir arada olacak, Aristoteles bu tür tragedyalara öykülere karmaşık öyküler diyor. Yani öykü karmaşık olacak ve bir korku ve acıma uyandıracak. Bu tür eylemleri takip etmesin. İnsanlar arasında bir üne sahip bir karakter ve mutluluk içinde yaşayan biri bir anda bir çöküşe doğru gidecek. Şimdi o halde güzel öykü mutluluktan mutsuzluğa doğru değişim gösteriyor ve bu değişim bu değişik, karakterin kötülüğünden değil, bir hatadan kaybettir. Yalnız bu hata, trajik bir hata. Ahlaki bir hata değil. Trajik bir hata ve buna Aristoteles hamartya. Trajik bir hata. Şimdi, genel hatları bu. Yani tabii ki daha da ayrıntılandırabilir e, fakat ben bu kadarını aktardım gerçekliğim şimdi gelelim ikinci bölüm çerçeve çıkmıştır umarım buradan sonra çünkü birazcık daha meseleyi teorik bir zemine taşınamıyoruz şimdi Tragediyanın ve trajik bilincin doğası nedir? Bu soruyu biraz yanıtlamayacağız. Özellikle arkaik dönem Yunan düşünme ve davranma biçimine baktığımız zaman <gülüyor> belirleyici olan çok temel bir korku ve bu korkunun uzantısı olarak şekillenen Kaygılar mı? Tabii buna ne diyebiliriz? Ölüm korkusu. Değil mi? Ve bu korkuyla ilgili kaygı. Bir şekilde Yunan düşünme ve davranma biçiminde belirli. Peki bu korku ve kaygı durumu nasıl aşılabilir? Yani böyle bir korkuyla, bu duyguyla karşılıklı hissettiğinde nasıl aşılabilir? Yine özellikle o dönemin tarihini yapan, analizini yapan düşündükler. Epik şiirin kahramanlarına özgü ölümsüzleşme arzusunun bu kaygıları ortadan kaldırabilmek için öne çıkardığı arayışlardan biri olunca. Yani bir ölümsüzleşme arzusu. Siz bu korkuyu ancak bu arzu üzerinde aşağıdınız. nasıl olur? savaşta gösterebilecek kahramanlıklar, kazanılan şan ve şeref yoluyla, gelecek kuşakların belleğine bir şekilde kazanırsınız. Yani Jean-Pierre Vernant diyor ki, yaşlı bir şekilde yatağınızda hasta olarak ölmektense, savaşta genç bir şekilde güzel bir ölüm. kalos tanatos derdi tercih ederdi. O dönemdeki epik şiir Peki güzel böyle bir arzuyla aşmaya çalışıyoruz. Fakat Yunan kozmolojisinde ölümsüz olan başka varlıklar. Var. Bunlar Tanrılar değil mi? Dolayısıyla siz bu arzuyla aslında ne yapmış olursunuz? Onlar gibi, Tanrılar gibi Değil mi? Temelde bir tür onların yerine kendinizi koyduk. Bu da başka bir korkunun bir kaybının ortaya çıkması sebebi. Yani tanrıların en önemli ayrıcalığını göz dikiyor. E tanrılar da tabi insan biçimi. Yani öfkeleri var, kıskanıyorlar. Dolayısıyla İnsan, Tanrıların öfke ve kıskançlığına hedef. Tanrısal kıskançlık, olsun. <gülüyor> yani bir dinsel endişe kaynağı. Diyor. Şimdi tabii burada bitiyor mu? Hayır. Biri de diyor mu? Düşünürler. İşte Wernhert ve Ludwes'i. Eğer insanın ölümsüzlük arzusuyla gerçekleştirdiği eylemler başarıyla sonuçlanırsa, yani savaşta kahramanlık gösterdiğiniz ama aynı zamanda öyle bir kahramanlık ki bu, ölmediniz ve bir şekilde belleklere kazınmaya başladınız. Bu başarının kendisi bir tür bir süre sonra kendini beğenmişliğe ve kibre yani kubrise dönüşmeye başlıyor. Dolayısıyla kibirli kişiler, kıskanç tanrılar tarafından cezalandırıyorlar. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz: Tanrılar bir adalet merci olarak burada karşımıza çıkıyor. Şimdi bir örnek efendim: Espliuson Agamemnon adlı eseri. Kulüte konuşuyor. Kraliçe. Agamemnon savaştan gelmiş. Zafer Diyor ki karakter arabandan in de gel bana sevgili kocam. Yalnız Troya'yı çiğnemiş ayaklarla toprağa basman uygun olmaz mı? Kızlar hizmetçilere siz. Onun yoluna halılar sermekle görevli değil misiniz? Haydi ne öyleyse? Ne duruyorsunuz hale? Çabuk ol. Erguvan halılar yol olsun ona diyor. Agemen diyor. Agemen yanıt veriyor. Ey Leda kızım, ey sarayının bekçisi, kollayıcısı. Buradan uzak kaldığı sürenin hakkını verircesine uzun konuştu. Ama övgüyü de hak de olur. Ama yabancı hızlardan gelmeli böyle armağanlar. Ayrıca böyle gösterişler yapmasan daha iyi. Önüme erguvan halılar seni, kıskançlık oklarını üstüme de göndermese, böyle yüceltme. Ancak Tanrılara yönelir. Bense zenginlik gösterisi sergilere ayak basmaktan her zaman nefret etmiş bir ölümlü, insan gibi sahibi görmek isterim. Tanrı gibi değil. Tanrı'nın verdiği en yüksek erdemdir bize günahkar şatafattan kaçınmak diyor ama... Halıda yürüyor efendim kendisi ve sonunda da ölüm. Bakalardan okuyorum. Kadmos. O da senin gibi Tanrıya küfür içindeydi. Tanrı da hepimizi bir çırpıda cezalandırdı. Seni ve bu tarih sizin. Soy evimiz dağıldı. Ben de bitti. Erkek evladım kalmadı. Yani bir Türk gene tanrıların öfkesiyle karşılaştı. Şimdi peki bir adalet merci olarak Bu bir cezalandırma var ortada. Bu cezalandırma nasıl gerçekleşir? Şimdi efendim özellikle tabii trajik kültürde ve öncesinde problem şu. Cezanın uygulama alanı suçu işleyen failden ibaret değil. Yani sadece Agamemnon cezalandırılmıyor. Zaten Agamemnon atıyorsun babasının zaten cezasını bir şey. Edecek. Hatta failin yaşamından ibaret olan doğal zamanın ötesine geçer. Yani aslında suçu işleyen kişi bir şekilde ölür, onun kızları, oğulları da cezalandırır bir şekilde faille gelecek kuşakları, nesilleri de kapsayacak şekilde yakınlı olanlar. Yani aynı şehirde yaşamanız bile o kişiyle hemen oydupun teval siz bir şekilde cezalandırılıyorsunuz bu sebepten. Aynı şehirde, aynı kentte yaşıyor olmanız ne yeter. Dolayısıyla burada suç bir leke olarak sorumsuzlaştırılır. Buna da miyaz mı? Bir leke mi? Bakalım, bir düşünelim acaba bizim kültürümüzde böyle bir gelenek var mı? Leke kalıyor mu? Cezalandırma böyle bir kuşaklar boyu devam ediyor mu acaba? Bir soru sorayım. Şimdi Niyazmı'ya dönemek, gene Agamemnon'dan Kassandra'ya konuşuyor. Hayır, tanrıların laneti sarar. Tanrılar lanetlemiş oluyorlar, bir. Neler yok ki içinde? Önce iğrenç cinayet, kaçıp giden efendi, sonra insan mezbahası, kan sıçramış geçitler ve öldürülen çocukların kemikleri. Şimdi yalnız, <gülüyor> miyazma ile birlikte ortada bir problem var. Yani siz aynı kentte yaşıyorsunuz edipus, ama ya da o edipüs ölüyor, siz devam ediyorsunuz bir şekilde bir ya da suçunuzun ne olduğunu tam olarak bilmiyorsunuz. Orada bu. Yani suçunuz ne? Neden tanrıların öfkesi size yönelmiş bilmiyorsunuz. Yani hangi suçun lekesi sizde bu belirsiz <gülüyor> bu belirsizliğini koy Gelelim başka birin olsun. Havartiyaka. Biraz önce Bu trajik atardır zihinsel bir hata diyebiliriz. Ya da insan zihnine musallat olan bir hastalık. Hamartineos da bu hastalığa yakalanmış, aklını yitirmiş kişi. <gülüyor> Karakterler bu şekilde. Yani trajik hatayı bu şekilde sorumlusu Bu hatayı işlemeye götüren, insanı delirten duruma verilen Hatta da ate. Yani ate bir tür irrasyonel davranış anlamına gelir. ...bizde ateh getirmek var. <gülüyor> kullanmak anlamına geliyor ama... ...yani bir tür... ...Kubris'e verilen ceza değil. Fakat bu ceza şöyle bir ceza değil. Yani insanların... ...kasti olarak bir şekilde... ...tanrılar tarafından yabıltılması. Ve kendi felaketine götürecek... ...eylemler zincirini gerçekleştirmesi. Yani gidiyor mesela karakter... ...kâinle konuşuyor... Kain diyor ki başınıza bunlar gelecek. Aman diyor karakter bunlar benim başıma gelmesin. Ben kendi bir şekilde irademle bu olayları dönüştürmeye çalışayım. Ama her iradesiyle dönüştürmeye çalıştıkça Kain'in söylediği yazgın içine giriyor. Ya ortada böyle bir problem. İnsanı atele teşvik eden güç ise daim bu güçler failin bilincinin bir parçası değil. Yani bilincin dışında olan güçler. Yani daima tanrısal adaletin gerçekleşmesini sağlayan güç. Şimdi, yani Jean-Pierre Vernand, buradan bir sonuç çıkartıyorum ben. Diyor ki, burada fail eylemi gerçekleştirmez fail eyleme yakalanır. Yani eylemin sorumlusu değildir. Kendisini bir anda eylemin içinde bu. Şimdi hemen buradan Aristoteles Nikonokos etik üçüncü kitap. Bu ayrım vardır. Hekon, akon, iradi, gayri iradi. Batı dillerini o şekilde çekelim. Gayri iradi. Şöyle eylemi şöyle tanımlıyoruz zorlama altında yapılmış olması gerek. Eylemin nedeni fail Dışından. Ve ikinci olarak fail eylemin koşulları hakkında bilgi sahibi olmayacak. Yani bir şekilde gayri irade olabilmesi için. İrade olabilmesi için de tam tersi. Yani eylemin nedeni failin kendisinde olacak. Ama ve bilgiye sahip olacak. Yani zorlama altında yapmayacak ve bilgiye sahip olacak. Şimdi Werner diyor ki böyle bir Kategorilendirme yapamayız. Aristoteles'in bu yaptığı kategorilendirme ile tragediye kahramanlarının eylemlerini açıklamak kolay değil. Yani felsefi bilinçten farkını göstermeye Trajik Tragic bir <gülüyor> eylemi açıklayan şey fail ve onun karakteri etosun doğası olması. Tersine failin doğasını ele veren eylemi kendisi. Bu yüzden epik kahramanlar ve tragedya karakterleri eylemlerinin nedeni olarak hep tanrısal güçleri ve müdahaleleri görürsün. Efendim bizim otonomimiz yok. Şimdi birkaç yıl önce Murat Belgi'nin bir yazısını okumuştum. Belki hatırlarsınız işte bir bayramda biri böyle bir cidnet getiriyor ve İstanbul'dan güneye arabasını sürüyor. Her benzin istasyonunda birlerini öldürüp devam edin ve bu kişi yakalanıyorsun. Tabii yakalandıktan sonra ailesine soruyorlar. Falan. Ailesi diyor ki benim çocuğum asla öyle bir şey yapmaz. Muhakkak komşunun çocuğundan etkilenmiştir. Yani aslında iyi bir karakterdir ama hep o irasyonel güçler yok mu? Hep dışarısı yok mu? Hep onlar bir şekilde eylemlerini yönlendiriyorlar. Yani bu çok aslında yaygın bir yaklaşım genel olarak coğrafyamızda. Şimdi kahramanlar kendilerini bir anda yazgıların içinde buluyorlar. Tabi burada bir takım başka nosyonlar var. Bu nosyonlardan biri Fuzis. Fuzis bir şekilde doğa yasası, doğadaki düzen, sistematik düzen anlamına geliyorum. Yalnız e, özellikle tek tanrılı dinlerle özellikle ayrımı koyarken bunun önemli çünkü fuzis tanrıların da uyumak zorunda oldukları bir kozmos alanı olduğunu söylüyor. Yunan kozmosu. Yani tanrılar yaratmış değil. O düzenin bir parçası olmak ile ilgili Hekabe'den, gene başka bir tragediyadan bir bölüm yapacağım. Şimdi ben bir köleyim, biliyorum. Ve köleler güçsüzdürler, zayıftırlar. Ama tanrılar güçlüdürler ve onların üzerinde de mutlak ve ahlati bir düzen yerindir. Tanrıların üstünde de bir düzen var. İkinci nosyon, gene tragedyalarda karşılaştığımız özellikle... Askylos'un Oresteya e, üçlemesinin üçüncüsünde, Yumenitler'de geçiyor. Moira, kader, yazgı tamirçası. Bunlar yalnızca ömür payını vermiyorlar, aynı zamanda mutluluk ve mutsuzluk payını da bize veriyor. Yani ahlaki bir boyut da var aslında kaderde ve ahlaki terimler bağlamında soyut ve ee, biçimsiz, belirsiz, tanımsız bir düzen sunuyor. Bir de adalet dediğimiz zaman, değil mi? Aklımıza temel gelen diken dike Kozmos'un düzenli destekler ve garanti altına alır giyilir. Şimdi, bu arkaik yapı ve anlayış ne zaman değişiyor? Beşinci yüzyılda sivik bir yasanın yerleşmesiyle ve güçlenmesiyle oluyor. Yani bir tür kent devleti özgü yeni bir adalet anlayışı ortadır. Tragedyaların ortaya çıktığı tarihsel dönem de bu da Yani tragedya, arkeik adalet anlayışı ile yeni hukuki anlayış arasındaki gerilimi yansıtıyor. Burada hemen bir örnek. Esplüsun Orestea üçlemesinin yine sonu ya yümenitlerde bunun örneğini bulabiliriz. Orada Orestes yargılanacaktır. Athena, tanrı Athena, Orestes'in yargılaması için bir mahkeme kurar ama kendi oyunu da verir. Yargılamasını yani tanrı da oyunu atıyor ama mahkemede de Jüri'de de insanlar Yani bir tarafta tanrıların adaleti bir tarafta da insan olmaya çalışan bir varlıktan söz ediyor. Dolayısıyla tragedyanın alanı etos daimon ikilisinin tanımladığı bir sınır alandır. Yani bir tarafta insanın karakteri var bir tarafta da tanrısal bir güçten söz ediyor. Eylemin gerçek anlamı da, trajik bilinçte ve mahiyeti de bu sınır alan ortaya çıkar. Yani etos, daimon ikilisi. Bu alan hem insani özellikleri ve belirlenimin hem de tanrısal güçleri içerdi. Bunun tabi en net örneği, gene Sofocles'in Oedipus'undan Oidipus gözlerini kör eder, ve sonra koro soruyor. Ne yaptın, nasıl kıydın gözlerini? Hangi tanrı seni kışkırttı böyle? Oydipus şöyle. Apollon dostlarım, Apollon. Bu dayanılmaz acıları o çektiriyor bana. Tanrısal bilirdi. Ama gözlerini kör eden başka ellerdi, kendi elini. Evet. Şimdi... Tabi burada Oidipus'tan başka örnek de verebiliriz. Yani işte o Sfinks'in yanıtına insan yanıt, bir sorusuna insan yanıtını vermesi. Ve bir şekilde kenti lanetten kurtarması ama aslında bunları yaparken de kendi yazgısını yaşıyoruz Yani Oidipus'un suçu ne? Aslında bir şekilde kehanetini e, dinlememesi mi? Yani bir tür kendisini kandırması mı acaba? Acaba Sokrates de bu yüzden ölmüş olabilir mi? Ya öldürülmüş olabilir mi? Kendini kandırdığı için o kendini tanı diyen düşünür kendini acaba kandırdığı için ölümle karşılaştı. Bunu da bir tartışma olarak biraz böyle provoke edelim, Bir soru olarak koyalım. Şimdi dolayısıyla trajik bilinçte bir dinsel bilinç ve söylem bir de felsefi bilinç ve Söylen var, bir ara bölge olduğunu söyledik ve bu bölgenin var olabilmesi için insani olanla tanrısal olanın birbirlerinden bir şekilde ayrılmış olması ama tam anlamıyla da kopmamış olması. Yani hem bir insan doğası karakteri belirmiş olmalı, aynı zamanda bu karakter tanrısal belirlenimden sıyrılamamış olmalı. Yani gerilimli muğlak bir birliktelik var. Belirsiz. Tanımlayamıyoruz. Niçe bu yüzden susmak gerekir. Çünkü tanımlamaya çalıştığımız anda bu evreni ortadan kaldır. Dolayısıyla trajik bir işte sorunlar ilişkin sorun her zaman açık bir soru olur. Yani Hamartia öyle bir hatadır ki, bir yandan kahramanın düşüşünü bir suç ve ceza nedenselliği içinde algılamamızı zorlaştırır. Ama beri yandan da bu düşüş tesadüf değil. Bir hata var ortada. Ama adlandıramıyoruz Tam olarak bir noktaya mıhlayamıyoruz. Şimdi işte tam da bu hatanın kendisi, konuşmanın ilk bölümünde söyledim korku ve acıma duyguları yaratacak ve bir arınmaya yol açı. Aristoteles için bir katarsis. Bir tane sözü. Şimdi tartışma şu. Buradaki katarsin mahiyeti ne? Yani etik bir boyutu var mı yoksa yalnızca estetik bir bağlamamıza? Buradaki arınma ahlaksal bir arınma mı aynı zamanda? Yani ahlaki bakımdan zararlı olan duyguların elimine edilmesi bu sorun. amacı özünde ahlaki mi yoksa özünde estetik bir kaygıdan mı? <gülüyor> Yani sanatın amacı yalnızca estetik haz mı bir anda. bizi içine soktuğu hoş, zevk verici tecrübe nasıl bir tecrübe? Bu tecrübenin içinde sadece estetik ve varoluşsal bir boyut mu var? Yoksa etik ve politika felsefesine ilişkin çıkarımlar yapılabilir mi? olabilir diyenler var. Özellikle bunu iddia edenlerinde ben de bu kanada yakın. Başvurdukları temel nosyon Aristoteles'teki phronesis. Phronesis yani. Biliyorsunuz beş temel düşünce entelektüel entelektüellerden var. İşte nous, eee epistemē, sofia ve beşincisi de phronesis. Frones. Phronesis özellikle ortak düşünme alanı olan politikada ve etiğin de bunu temellendirdiğini söylersek açıklaması için, yargılarımızı yönlendirmesi gereken bir yetenek ve bir yeterlik olarak formüle edelim. Yani bir şekilde enine boyuna düşünmeyle alakalı bir şey. Ve e, politika ve etik gönderimleri olarak, hatta doğrudan onlarla ilişkili bir nosyon ve bu bağlamda da kamusal tartışmalar genel olarak bu yetiyle pratik alanla ilgili. Doğru. Yani olumsal olanla ilgili. Başka türlü olabilecek nesnelerle ilgili tartışıyoruz. Eylemlerimiz değil. Fronesis insan için iyi ve kötü şeylerle ilgili olmak üzere aklı içeren doğru ve pratik bir yargılama tarzı. Yani fronesis Doğru tercihler, doğru değerlendirmeler yapabilmeyle. Bu bağlamda, özellikle burada da Ranulph Bynner'den Beiner, e, yararlanıyorum. Bu da e, yine aynı kitapta e, Özlem'de verdiğimiz kitapta Hakan Çörekçüoğlu yazdığı bir tür profesis Sadece bir yargılama yeteneği olmaktan çıkar. Doğru yargıya uygun eyleme meselesine. Yani eylemde cisimleşmiş yargıdır. Şimdi burada hareketle şu öne sürülebilir. Yani tragedya dediğimiz şey insanın tecrübe alanını genişletiyor. İnsanın kendisiyle ilişkilenmesini mümkün kılıyor seyirci olarak. Ve kendi hakkındaki bilgisinin de artmasının zeminini yani insani tecrübenin derinliklerini tanıma fırsatını mevcut. Şimdi buradan bugün özellikle birçok politika felsefesinde teorisyen diyor ki adalet, politik rasyonizm, demokratik politika ile ilgili tartışmalar yaparken edebi eserlere özellikle de tragedyalara bakabilirler. Yurttaşlığın olmazsa olmaz koşulu o deliberatif yani eline boyunca düşünme pratiğini geliştirebileceğini öneriyor. Bu çerçevede Aristoteles şu şekilde yani tragedia bağlamında ve pronesisle ilişkisi bağlamında şu şekilde tanımlamak mümkün. Katarsis, izleyicinin etik gelişimine, pratik bilgeliğinin geliştirilmesine hizmet. Ne üzerinde düşünürse gidiyor? Kendisi ve başkası üzerinde düşünür. Ne üzerine düşünüyor? İyinin ve kötünün ne olduğu üzerine düşünüyor. Değil mi? Karakterleri görüyor orada. Adil ve adil olmayan davranışlar üzerine düşünüyor. Yine Yümanitlerden bir şey yapacağım. Yattığımın suç olduğunu inkar etmiyoruz diyor. Yargılanıyor. Katil. Cinayetten ya. Ama diyor bu kanlı cinayet haklı mı Haksız mı görüyorsunuz? Suç olduğumu inkar etmiyorum. Suç işlediğimi inkar etmiyorum. Ama haklı mı haksız mı? Dolayısıyla bir adalet tartışmasını burada başlatabilir böylesi bir söylem diyor. İşte politika felsefesiyle ilişkiler. Dolayısıyla Trahidya bir tür eğitme şey. Yurttaşların yargı yerine geliştirmelerine ilişkin ve... Yine söyledik o ortaya çıktığı dönemle ilişki olarak, demokratik polis yaşamının daha düşünümle ilişkili yönünü sorgular ve geliştirir. Yani eleştirel refleksif bir faaliyetin önünü açar ve bazı soruların sorulmasına zemin hazırlar. Politik uzlaşımların meşruiyeti ve etik statüsü nedir? Yasalar ve kurumların bahiyeti nedir? kamusal hayatın rasyonelite ilişkisi nedir gibi sorayım. Şimdi burada değerli dostum Devrim Sezer'in Medea'nın Yaraları ve Avrupa Desti Adalet ve Merhamet başlıklı yazısında Medea ile ilgili yaptığı analizde şu soruları soruyor. Onları paylaşmak istiyorum. Medea'yı da çok kısaca özetleyelim. eee Kreon tarafından bir şekilde e, kentten ayrılması istenir. Ve da bir şekilde e, bir öc almak ister. Tabi hikayenin çok başka boyutları var ama çok da e, vaktim sınırlı olduğu için uzatmıyorum. Ve e, öfkesini de nefretini de işte e, çocukları üzerinden kralı ve kızını öldürerek öcünü alır. Şu sorudur soruyor devrimsezer. Örneğin bir grubun, sınıfın ya da bireyin, adalet talebi susturulduğunda ya da bu talebe sahibi gösterilmediğinde ne gibi sonuçlar olur? Yani bir, diyelim ki bir grup var, adalet talebi susturulduğunda ne olur? Adalet arayışı, şiddet, intikam politiğine nasıl dönüşür? Bu türden bir dönüşümün ahlaki ve politik sonuçları neler olabilir? Yani burada şiddet meşru mudur değil midir mesela? Böyle bir politika felsefesi böyle bir tartışma yapılır. Adaletsizliğe karşı şiddete dayalı bir reaksiyon ve baskı uygulaması moral ahlaki bir paradoks içerir mi kendi içinde? İnsanlar bu türden problemleri akla dayalı bir şekilde çözüme ulaştırabilir mi? Bir diyalog, müzakere yoluyla Nasıl bir politik perspektif bu sorunları aşanır? Yani günümüzde de aslında işte ilişkilendirilebilecek politika felsefesinde ortaya çıkan diyor okuması üzerine sorular mı? Şimdi, çok kısaca biraz Nietzsche'den bahsedeceğim. Kusura bakmayın, sizleri çok özledim. Biraz sözü uzattım. Çok konuştum ama bir beş dakika içinde toparlayacağım. Şimdi Nietzsche böylesi bir perspektifin yani buradan çıkartılabilecek ve rasyonelite ile trajik bilinçten çıkartılabilecek ilişkiden bir perspektifin yani felsefi ve teorik yönelimle tragedi okumanın taşıdığı bir risk olduğunu söyleyeyim. Konuşmanda da belirttim o da şu. Diyor ki, trajik bilinci, trajik bilinç yapan çoklu evreni böylesi bir okuma ortadan kaldırabilir. Çünkü bu türden bir bakış. Trajik bilinci teorize etmeye çalıştıkça bu evreni sığlaştırabilir. Zaten Sokratik kültür eleştirisi ve özellikle işte bir anlamda Eskilos ve Sofocles'i, onaylaması ama Euripides'i eleştirmesini de böylesi bir çerçeveye yerleştirebiliriz. Nietzsche, Tragedya'nın doğuşu üstüne yazdığı bir öz eleştiri denemesinde şöyle soruyor. Şarkı söylemeliydi bu yeni ruh ve konuşmamalıydı. Yani teorize etmemeliydi. O zamanlar söylemem gerekeni bir şair olarak söylemeye cesaret edemeyişim ne yazık. Belki başarırdım. Yani trajik bilinç bir şekilde ortaya çıktığı anda suskunluk onu destekledi. Eğer suskun kalmayacaksanız da onu, ona katılabilecek desteklemek demeyelim. Katılabilecek iki araç var. Şiir ve müzik Felsefe değil Şimdi bu tabi bu okuma iki farklı bakış açısı 20. yüzyılda ortaya çıkıyor. Politik problemlerimizi Estetik boyutu ön plana çıkartarak çözeceğiz? Nietzsche, Heidegger, belki Adorno. Yoksa etik ve politik rasyoneliteyi yeniden düşünerek ve bunun üzerine yeni eleştiren perspektifler geliştirerek mi Arendt, Habermas, Bernabin vs. Efendim, peki benim yanıtım ne? Benim yanıtım... Bunun zaman zaman tarihsel bağlamlara göre bu bakış açılarının olumlanabileceği ya olumsuzlanabileceği, yani net bir şu kesinlikle olmalıyız, bunu mutlaklaştırmalıyız demiyorum bu da tartışılabilir. Tabii siz ne diyorsunuz? Umarım böyle bir hani etkileşim yaratıyordur, bir etkileşim yaratabilmişizdir. E, bu soruya vereceğimiz yanıt da... Politik olanı nasıl kurdunuz, politikaya nasıl baktınız, hayatı nasıl şekillendirdiğiniz ve nasıl bir anlam yüklediğiniz gibi <gülüyor> bir için teşekkür <gülüyor> Teşekkür ediyoruz Kurtul Yarım saatlik bir soru cevap ve görüş alışverişi zamanınızı düşer. Şimdi, trajik bilinçle tercih etiket açısından bu karttan bahsatarken şunun altını çizimde. Trajik kahraman bir etik hata yapmıyor tabii. Çünkü kahramanlardan galiba rasyonel olmalarını bekliyoruz. Kendi evlerinde olmayan bir etik bilinçlerinde bir hata var burada. Dolayısıyla aslında kuralları biliyorlar ve kural dışı bir şey oluyor. Gibi anlıyorum ben bunu. Bu bakımdan acaba trajik bilinç Estetik olana yaklaşırken, yani etik olana da dahil ederek ben size sorunuzu öyle cevaplıyorum kendimce. Estetik olana yaklaşırken acaba o pronesis ve tekne arasında da bir bağ mı kuruyor? Yani kuralları olan, ona göre bir şeyler üretmek üzerine kurulu olan sanat eylemiyle de birleştiren bir noktaya doğru gidiyor mu böyle? Ya daha doğrusu sorun birazcık şu, yani o yüzyıldan bu yıla da baktığımız zaman acaba estetik olanı da sadece kurallar bütünü olmayan bir özellik alanı tanırsak estetik olanı etikle, etik olanı da estetik olanı olanla birleştirme, bağdaştırma konusunda daha ileri bir adım atabilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim, e Platon'da olmayan ama Aristoteles'te olan bir ayrım var. Değil mi yani? Episteme üzerinden bir ayrım yapıyor. Teoretike, praktike ve politik olmak Şimdi tekne, senin de belirttiğin gibi. Yani bir tür daha çok o prodiktif olanla. Yani hem yaratıcı eylemle alakalı bir sorgulama, hem de o ürünün kendisiyle ilgili bir sorgulama yapıyor. Frones ise daha çok tercihlerle bağlı değil mi? Enine boyuna düşündü ama burada da tercih edilen şey iyiye götürecek araçlar üzerine. Yani iyinin kendisi üzerine bir tercih de değil de. iyiye götürecek araçlar yani eylemler üzerine. Ben çok düşünüyorum. Şimdi burada tabii tam da tartışma bu. Yani bir şekilde e, biz tragedya metnini sadece o estetik bir bağlamda mı okuyacağız ki e, ben bu şekilde okunamayacağımı. Yani sadece, tabii okuyanlar olabilir ama ee, Böyle sivil e, okumanın e, bizi çok sadece sanat alanında e, bir şekilde unutulayacağını düşünüyorum, hapsedeceğini düşünüyorum. Başka bir okuma şeklinin de bu bağlamda olabileceğini ve e, Fronesis'te tabii tekne arasında burada bir ilişki kurulmuş gibi görünüyor ama şunu tabii hemen hatırlayalım. Yani özellikle 20. yüzyılda Habermas ve Arendt'in temel bir eleştirisi var. Yani belli bir alanı düzenlemesi gereken mantığın, Diğer alanları boyunduru altına alırız. Yani temelde değil mi? Yani o arayeti düşünürsek işte emek, iş, eylem ayrılmış, işte şeyde de haber vasta da e, emek, iş ve etkileşim kategorileri değil mi? Yani temelde aslında problem e, politik alanın o poiesis'in mantığına göre <gülüyor> düzenleniyor olması, politika felsefesi geleneğinde aslında bunun böyle olmaması gerektiriyor. Dolayısıyla buradaki Phronesis e, vurgusu daha çok aslında tekne ile olan ilişkisi üzerinden değil de Kamusal hayat, yani sorduğum sorular bağlamında söylüyorum. Kamusal hayat, çoğulluk, tartışma, işte kendimize ilişkin bir çıkarıp, kendimizi tanımamız, başkalarıyla ilişkimiz, adalete ve politik rasyonizme ilişkin bir çıkarır. Dolayısıyla çok ikisini böyle eşleştiren bir noktadan doğru kurmadım. Ama e, kurulabilir mi? İşte kuran düşünürler, var, yani bir şekilde bunu... E, Hatta tüm neredeyse politika felsefesini bu bağlama işte e, oturtanlar var. Dolayısıyla bu tartışılabilir. Yani tek bir yanıtı yok bu sorunun. Ama dediğim gibi benim birazcık daha yapmaya çalıştığım şey estetik mi yoksa başka bir boyutta düşünebilir miyiz? Bir <gülüyor> şey Dostoyevski'nin Raskolnikov üzerinden yapıyor. Ve acaba Jacques yaptığı doğru mu bu Dostoyevski'nin yaptığı karşısında diye. Çünkü o pratik alanda... Hani zaten içinde yaşadığımız bir durum mu alıp sırf adati eleştiri getirmek için işte hatta şeytanın avukatı falan şeklinde telaffuz ediliyor, şeytanın avukatlığını yapıyor. Ama aynı şeyi dosyası, bunu sadece bir romanla yapabiliyor. Yani bu sanatın o zaman etik anlamında, işte etik, de, etik bağlamında eleştirisinin daha haklı bulunduğu bir duruma mı getiririz? Yani şöyle, burada tabii şöyle bir tartışma var, mesela e, özellikle bunu 20. yüzyılda Adorno evet, çok tartışıyor. Yani, sanat eserinin olumsuzlayıcı, eleştirel yönü hangi bağlamda açığa çıkmasıyla ilgili? Yani bunu içerik yönünden mi yapmalı yoksa biçim yönünden mi yapmalı bir tartışma. Yani burada içerik yönünden yapılması durumunda yani siz sanat eserini doğrudan politik olanı açığa çıkarmak için yapmaya çalıştığınız zaman sanat eserinin propagandaya dönüşmek için. Yani Bu bir risk Adorno için. Dolayısıyla mesela Adorno buradan yola çıkarak diyor ki biçim üzerinden bunu yap. Yani ...içerik de yapmasın, biçim üzerinden o tabii negatif topya pozitif topya ile kurduğu ilişkiyle de bağlantı var. Dolayısıyla yani böyle bir noktada hani sanat doğrudan politik bir kurgu üzerinden temellendirmeye çalışıp... ...oradan etik ve politikaya yönelik bir takım çıkarımlar yapılmasını sağlamanın kendisinin de bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bir sıkıntısı olabilir geliyor. Yani Aristoteles de böyle bir şey yapmamıştır diyoruz. Ama tragediyayla kurduğumuz ilişkinin kendisi farklı perspektifler üzerinden olabilir. Bunu yapıyoruz zaten düşünüyorlar günümüzde. Bunu aktarmaya gayret ettik. E, buradaki tercihinizle de dediğim gibi yani estetiği nasıl ele aldığınız, politik olanı nasıl kurduğunuz, etik ve politika felsefesiyle nasıl ilişkilendirdiğiniz, hangi düşüncelerle onlara yaklaştığınızla ilgili. Yani bu sol noktada bence ya bu bir teori gibi şöyle olmalı diyemeyeceğiz. Yani anlatayım. E, Tanrılar üstündeki düzen düzenle. şöyle üstünde yer alan değil. Yani tanrıların da tabi olduğu bir Yani katmanlı bir evrenden söz etmiyorum. İnsan, tanrı ya o bizim bu, başka türden bir mantığımızın getirdiği bir yerler. Burada. Kozmos bir düzen var ve tanrılar da o düzenin bir parçası ama tanrılarla insanları birbirinden ayıran bir takım özellikler var. Ama tanrılar da o düzene uymak durumunda. Yani şunu düşünelim hemen Platon ve Aristoteles'ten. Yani evdaimonya nasıl kurulabilir? Yani söylenen şey şu, kozmosa uyum göster. İnsanın kendi özünü gerçekleştirmesiyle alakalı. Bu yüzden daha çok oradaki eğilim naturalist bir eğilim olarak oluyor. Kozmos'a uyum gösterdiğimiz ölçüde mutlu oluruz. O yüzden bir katmanlı bir şey yok. Yani tanrıların da tabi olduğu bir doğa düzeninden bahsediyorum. Bu yüzden e, fuzis-nomos tartışması mesela ne fuzis ne nomos tam olarak ayırt edemiyoruz ben. Orada iç içe geçiyor bunlar. <gülüyor> Kim geliyorlar? Başka soruya da görüş yok iseyle dinleyicisi burada sona aktarıyoruz. Yani <gülüyor> için çok teşekkür ediyoruz. Thank you.